Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buna karşı kavminin cevabı şöyle oldu. Lut ailesini kentinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış. Bunun üzerine biz onu ve karısı dışında ailesini kurtardık. Çünkü karısının geride kalanlardan olmasını takdir etmiştik. Onların üzerine öyle bir taş yağmuru indirdik ki, Uyarılanların yağmuru ne kötü oldu? De ki, Övgü Allah'ındır. Barış ve esenlikse Allah'ın kullarından beğenip seçtiklerinedir. Allah mı yoksa O'na koşmakta oldukları ortaklar mı? Onlar mı yoksa gökleri ve yeri yaradan, Gökten size su indirip, onunla sizin kendi başınıza tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel bahçeler meydana getiren mi daha hayırlıdır? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onlar doğru yoldan sapan bir toplumdur. Onlar mı yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, orada ırmaklar var eden, sabit dağlar yerleştiren ve iki deniz arasına engel koyan mı daha hayırlıdır? Allah'la birlikte bir başka ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Onlar mı yoksa darda kalana dua ettiğinde karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı daha hayırlıdır? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Ne az düşünüyorsunuz? Onlar mı yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci olarak gönderen mi daha hayırlıdır? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. Onlar mı yoksa ilk olarak yaradan, sonra yaratmayı sürdüren ve sizi hem gökten hem de yerden rızıklandıran mı daha hayırlıdır? Allah'la birlikte bir başka ilah mı var? De ki, Eğer doğru söylüyorsanız, kesin kanıtınızı getirin. De ki, Göklerde ve yerde bulunanlar, gaybi bilmezler. Onu ancak Allah bilir. Onlar ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Ahiretle ilgili bilgiler onlara ulaşmıştır. Buna rağmen onlar, yine de bu konuda kuşku içindedirler. Gerçekten de onlar, ahiret konusunda kördürler. İnkar edenler dediler ki: Biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten biz mi yeniden çıkarılacağız? Andolsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Peki, De yeryüzünde dolaşın. Sonra günahkarların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Sen onların durumlarına üzülme. Yapmakta oldukları planlardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar, eğer söyledikleriniz doğruysa, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı, belki yakında başınıza gelecektir. Kuşkusuz Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir. Ama onların çoğu şükretmezler. Rabbin, onların içinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette bilmektedir. Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta bulunmasın. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklamaktadır. O, gerçekten inananlar için bir yol gösterici ve bir rahmettir. Kuşkusuz Rabbin, onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlü olan, Çok iyi bilendir. Öyleyse sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık gerçek üzre bulunmaktasın. Sen ölülere duyuramazsın. Sana arkalarını dönüp gittiklerinde, sağırlara da çağrını duyuramazsın. Sen körleri, içine düştükleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola ulaştıramazsın. Gerçek şudur ki, Sen ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin. İşte Müslüman olanlar bunlardır. O söz başlarına geldiğinde, onlara yerden insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyleyecek olan bir dabbe çıkarırız. Her ümmetin içinden, ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grubu toplayacağımız gün, onlar toplu olarak hesap yerine sevk edilirler. Sonunda hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der. Siz benim ayetlerimi ne olduğunu anlamadan mı yalanladınız? Yoksa yaptığınız neydi? Böylece yaptıkları zulümden dolayı azap sözü gerçekleşmiş olur. Artık onlar konuşamazlar. Onlar bizim dinlenmeleri için geceyi karanlık ve çalışmaları için de gündüzü aydınlık yaptığımızı görmüyorlar mı? İşte bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Sura üfürüleceği gün Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi korku içinde kalırlar. Tümü boyunları bükük olarak onun huzuruna gelirler. Sen dağları görür, onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların geçmesi gibi hareket ederler. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Gerçekten O, yaptıklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Kim iyilik getirirse, ona ondan daha iyisi vardır ve onlar o gün korkudan güvendedirler. Kim de kötülük getirirse, onlar da yüzüstü ateşe atılırlar. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. De ki, Ben bu beldenin onu mukaddes kılan ve her şey kendisinin olan Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Ve yine bana kendini Allah'a teslim edenlerden olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa de ki ben sadece uyarıcılardanım. Ve yine de ki Övgü Allah'ındır. O size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ta-Sin-Mîm Bunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. Biz inanan bir toplum için Musa ve Firavun'un haberlerinden bir bölümünü sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphesiz Firavun yeryüzünde azmış, halkını çeşitli sınıflara ayırmıştı. O, onların içinden bir grubu, oğullarını boğazlamak ve kadınlarını sağ bırakmak suretiyle güçsüz düşürmek istiyordu. Gerçekten o, bozgunculardandı. Ama biz de istiyorduk ki o yerde güçsüz bırakılanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları ötekilere miras çıkılalım. Ve onları yeryüzüne sağlamca yerleştirelim, Firavun'a, Haman'a ve ordularına korkmakta oldukları şeyleri gösterelim. Biz, Musa'nın annesine, çocuğu emzir, Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman da onu ırmağa bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz sana onu geri göndereceğiz ve onu elçilerimizden biri yapacağız diye vahyetmiştik. Sonra Firavun'un adamları çocuğu bulup aldılar. Oysa o sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Gerçekte Firavun, Haman ve orduları yanılmışlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi. Bana da sana da göz aydınlığı olacak bir çocuk. Onu öldürmeyin. Belki bize bir yararı olur ya da onu evlat ediniriz. Oysa onlar işin sonunun farkında değillerdi. Musa'nın annesinin gönlü bomboş hale geldi. Öyle ki eğer biz inananlardan olması için kalbini güçlendirmemiş olsaydık neredeyse işi açığa vuracaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine onu izle dedi. O da onlar farkına varmadan Musa'yı uzaktan gözetledi. Biz daha ilk günden itibaren çocuğun süt annelerinden emmesini engellemiştik. Bu durumu öğrenen kız kardeşi dedi ki, sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verip eğitecek bir aile göstereyim mi? Böylece biz onu, gözü aydın olsun, tasalanmasın, Ve Allah'ın sözünün gerçek olduğunu bilsin diye annesine kavuşturduk. Ama onların çoğu bunu bilmemektedirler. Biz Musa en güçlü çağına ulaşıp olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi iş yapanları böylece ödüllendiririz. Musa halkının habersiz olduğu bir sırada kente girdi. Orada biri kendi, diğeri ise düşman tarafından olan iki kişinin dövüştüklerini gördü. Kendi tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa da ona bir yumruk attı ve onun işini bitirdi. O zaman Musa, ''Bu şeytanın işidir, çünkü o gerçekten doğru yoldan saptıran apaçık bir düşmandır.'' dedi. Musa, ''Ey Rabbim, ben gerçekten kendime yazık ettim, beni bağışla.'' dedi. Bunun üzerine Allah da onu bağışladı. Çünkü O, gerçekten çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Yine Musa dedi ki, Ey Rabbim, bana verdiğin iyilik sayesinde suçlulara asla arka çıkmayacağım. Musa, kentte korku içinde çevreyi gözetleyerek sabahlamıştı. Ertesi gün bir de baktı ki, dün yardım isteyen kişi, bağırarak yine kendisinden yardım istemektedir. Musa ona, ''Belli ki sen azgın birisin.'' dedi. Bununla birlikte Musa, yine de ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, o adam dedi ki, ''Ey Musa, dün sen birinin canına kıydığın gibi, şimdi de benim öldürmek istiyorsun? Sen ancak bu yerde bir zorba olmak istiyorsun. Çünkü sen ara buluculardan olmak istemiyorsun.'' Kentin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. ''Ey Musa!'' dedi. ''İleri gelenler seni öldürmek için aralarında görüşüyorlar. Hemen çıkıp git, ben gerçekten senin iyiliğini istiyorum.'' Musa hemen korku içinde çevreyi gözetleyerek kentten çıktı. ''Ey Rabbim, beni bu zalimler topluluğundan kurtar.'' dedi. Medyen'e doğru yönelince, ''Umarım Rabbim beni doğru yola ulaştırır.'' dedi. Musa Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan birçok insan gördü. Onların gerisinde de hayvanlarını suya salmamak için engellemeye çalışan iki kız gördü. Sizin işiniz nedir diye sordu. Onlar, çobanlar sulayıp çekilmeden biz sulamayız, babamız da çok yaşlıdır dediler. Bunun üzerine Musa hemen onlarınkini suladı sonra gölgeye çekildi ve ey Rabbim, ''Gerçekten bana indireceğin iyiliğe çok ihtiyacım var.'' dedi. O sırada o iki kızdan biri utanarak onun yanına geldi. ''Babam bizim için hayvanlarımızı sulamana karşılık ücret ödemek üzere seni çağırıyor.'' dedi. Musa yanına varıp başından geçenleri anlatınca o, ''Korkma, çünkü artık o zalimler toplumundan kurtulmuş bulunuyorsun.'' dedi. O iki kızdan biri dedi ki, ''Babacığım, onu ücretli olarak çalıştır.'' Çünkü senin ücretli olarak çalıştıracağının en iyisi bu güçlü ve güvenilir kişi olacaktır. Babaları dedi ki, ''Bana 8 yıl çalışman karşılığında seni şu iki kızımdan biriyle evlendirmek istiyorum. Eğer süreyi 10 yıla tamamlayacak olursan bu da senden olur. Çünkü ben sana güçlük vermek istemem. Allah dilerse benim iyi kimselerden olduğumu göreceksin.'' Musa dedi, Bu benimle senin aranda olan bir meseledir. Bu yüzden iki süreden hangisini dolduracak olursam olayım, bana karşı husumet gösterilmemelidir. Allah da söylediklerimize kefildir. Sonra Musa, süreyi doldurup da ailesiyle birlikte yola çıkınca, Sina dağ tarafında bir ateş görmüş ve ailesine, ''Siz burada bekleyin, ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber ya da ısınmanız için yanan bir odun parçası getiririm.'' dedi. Sonra oraya varınca, o kutsal yerdeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa! Ben kuşkusuz alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Asanı at! Musa onun bir yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ey Musa! Beri gel, korkma. Çünkü sen güvende olanlardansın. Elini koynuna sok ki, kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Korkudan açılan kollarını da kendine çek. İşte bunlar, Firavun ve ileri gelenlerine karşı, Rabbinden sana verilen iki mucizedir. Çünkü onlar, yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır. Musa dedi ki, Ey Rabbim! Ben onlardan birini öldürmüştüm. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun, Benden daha iyi konuşur. Bu yüzden onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Çünkü onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah buyurdu. Biz senin elini kardeşinle güçlendireceğiz ve her ikinize de öyle bir güç vereceğiz ki mucizelerimiz sayesinde onlar size ulaşamayacaklar. Siz ikiniz ve size uyanlar üstün geleceksiniz. Musa onlara apaçık ayetlerimizle gelince, ''Bu uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey işitmedik.'' dediler. Musa dedi, ''Rabbim kendi katından hidayeti kimin getirdiğini ve mutlu sonun kime ait olacağını en iyi bilendir. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ulaşamazlar.'' Firavun dedi, ''Ey ileri gelenler, ''Ben sizin için kendimden başka bir ilah tanımıyorum. Ey Hamın! Benim için çamuru pişirmek üzere tuğla ocağını yak ve bana öyle büyük bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım. Ama ben her şeye rağmen onun yalancılardan olduğunu düşünüyorum.'' Firavun ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. O halde sen, zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak. Biz onları ateşe çağıran önderler yaptık. Ancak kıyamet günü onlara yardım edilmeyecektir. Biz bu dünyada onların arkasına lanet taktık. Kıyamet gününde de onlar kötülenmiş kimseler arasında olacaklardır. Ant olsun ki biz, İlk kuşakları yok ettikten sonra, Musa'ya düşünüp öğüt alsınlar diye, insanlara gönül gözlerini aydınlatacak deliller, bir yol gösterme ve bir rahmet olarak kitabı verdik. Sen bizim Musa'ya emri bildirdiğimiz sırada dağın batı yamacında değildin ve olaya tanık olanlardan da değildin. Ama biz nice kuşaklar yarattık, onların üzerinden de uzun zaman geçti. Sen ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmek üzere Medyan halkı arasında oturmuş da değildin. Aksine bu mesajları sana gönderen biziz. Biz Musa'ya seslendiğimizde de sen Sina dağının yamacında değildin. Ancak biz seni de Rabbinden bir rahmet olarak kendilerine uyarıcı gelmeyen bir toplumu uyarman için gönderdik. Belki düşünüp öğüt alırlar. Biz kendi elleriyle yaptıklarından dolayı kıyamet gününde başlarına bir felaket geldiğinde onların Ey Rabbimiz keşke senin ayetlerine uymamız ve böylece inananlardan olmamız için bize bir elçi gönderseydin dememeleri için elçiler gönderdik. Ama onlara katımızdan o gerçek geldiğinde Musa'ya verilenin benzeri buna da verilmeli değil miydi dediler. Oysa onlar daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Nitekim onlar, Tevrat ve Kur'an'ı kastederek, bunlar birbirini destekleyen iki sihirdir, bu yüzden biz hiçbirisini kabul etmiyoruz demişlerdi. De ki, eğer söyledikleriniz doğruysa, o halde Allah katından doğru yola bu iki kitaptan daha çok ulaştıracak olan bir kitap getirin ki, ben de ona tabi olayım. Eğer sana cevap veremezlerse, belki onlar tutkularına uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın tutkusuna uyandan daha sapkın kim olabilir? Kuşkusuz Allah zalimler toplumunu doğru yola ulaştırmaz. Andolsun ki biz düşünüp öğüt almaları için yine de sözümüzü onlara ulaştırmış bulunuyoruz. Kendilerine daha önce kitap verdiklerimize gelince Onlar Kur'an'a da inanırlar. Onlar kendilerine Kur'an ayetleri okunduğunda biz ona inandık. Çünkü o Rabbimizden gelen bir gerçektir. Zaten biz daha önceden de kendimizi Allah'a teslim etmiştik derler. İşte onlar sabretmeleri, kötülüğü iyilikle savmaları, kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan Allah yolunda harcamaları nedeniyle karşılıkları kendilerine iki kat olarak verilecek olanlardır. Onlar boş söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve ''Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Esen kalın, çünkü biz bilmeyenlerle birlikte olmak istemiyoruz.'' derler. Sen sevdiğini doğru yola ulaştıramazsın. Ancak Allah dilediğini doğru yola ulaştırır. O doğru yola ulaşacak olanları en iyi bilendir. Onlar... Biz seninle birlikte doğru yola uyacak olursak, yurdumuzdan atılırız diyorlar. Biz onları katımızdan bir rızık olarak, her çeşit ürünün toplanıp getirildiği kutlu ve güvenli bir yere yerleştirmedik mi? Ama onların çoğu bilmezler. Biz refah içinde şımarmış nice kentleri yok ettik. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az oturuldu. İşte onların varisleri hep biz olduk. Senin Rabbin, Kendi içlerinden kendilerine ayetlerimizi okuyacak bir elçiyi ana yerleşim merkezlerine göndermedikçe o kentleri yok etmez. Çünkü biz ancak halkı zalim olan kentleri yok etmişizdir. Size verilenler dünya hayatının geçici nimetleri ve süsleridir. Oysa Allah katında olanlar daha iyi ve daha kalıcıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız? kendisine güzel bir söz verdiğimiz ve ona kavuşacak olan kimse, kendisine dünya hayatının geçici nimetlerini verdiğimiz ama kıyamet gününde yakalanıp azap için getirileceklerden olan kimse gibi midir? O gün Allah onlara seslenerek, benim ortaklarım olduğunu iddia ettikleriniz nerede diye soracaktır. Haklarında azap hükmü kesinleşmiş olanlarsa, Ey Rabbimiz, bunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırmıştık. Ama onlardan uzak olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar bize ibadet etmiyorlardı diyecekler. Onlara Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denilir. Onlar da çağırırlar. Ama onlar kendilerine cevap vermezler. Ve karşılarında azabı görürler. Ne olurdu doğru yola girselerdi? Yine o gün Allah'ın Allah onlara seslenerek elçilere ne cevap vermiştiniz diye soracak o gün kendilerini savunmak için akıllarına hiçbir mazeret gelmeyecektir artık birbirlerine soru da soramazlar ama tevbe eden inanan ve iyi işler yapan kimseye gelince onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur Rabbin dilediğini yaratır ve seçer Onların seçim hakları yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Çok yücedir. Senin Rabbin, onların göğüslerinin sakladıklarını da, açığa vurduklarını da bilir. O, kendinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Övgü, başında da sonunda da O'nundur. Hükümranlık O'na aittir. Ve siz, ona döndürüleceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah üzerinizde geceyi kıyamet gününe kadar uzatacak olsa, Allah'tan başka hangi ilah size ışık getirebilir? Hâlâ işitmeyecek misiniz? De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah üzerinizde gündüzü kıyamet gününe kadar uzatacak olsa, Allah'tan başka hangi ilah size dinleneceğiniz geceyi getirebilir. Görmeyecek misiniz? işte o, rahmetinden dolayı size dinlenmeniz için geceyi, lütfundan rızık aramanız için de gündüzü yaratmıştır. Belki şükredersiniz. O gün Allah, onlara seslenerek, benim ortaklarım olduğunu iddia ettikleriniz nerededir? diye soracaktır. O gün, Allah, Biz her ümmetten bir tanık çıkarır, inkar edenlere kesin delilinizi getirin deriz. O zaman onlar, gerçeğin Allah'a ait olduğunu anlarlar. buydurmuş oldukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider. Karun, Musa'nın kavmindendi. Ama onlara karşı azgınlık yaptı. Biz ona sadece anahtarlarını bile güçlü bir topluluğun taşımakta zorlanacağı hazineler vermiştik. Kavmi ona şöyle demişti. Böbürlenme. Çünkü Allah böbürlenenleri sevmez. Allah'ın sana verdiklerinde ahiret yurdunu ara. Ama dünyadan da payını unutma. Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun dedi ki, bu servet bana bendeki bilgiden dolayı verilmiştir. O, Allah'ın kendisinden önceki kuşaklar arasında, ondan daha güçlü ve ondan daha çok servet toplamış olan kimseleri yok etmiş olduğunu bilmez mi? Ancak suçlulara suçları sorulmaz. O bir gün süsü içinde kavminin karşısına çıkmıştı. Dünya hayatını isteyenler, Keşke bizde de Karun'a verilenin benzeri olsaydı. O gerçekten şanslı biri dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa yazıklar olsun size. İnanan ve iyi iş yapan kimse nazarında Allah'ın vereceği karşılık daha hayırlıdır. Ona ancak sabredenler ulaşabilir dediler. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek bir topluluğu olmadı kendi kendini de kurtaramadı. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, vah bize, meğer Allah kullarından dilediğine bol, dilediğine de az veriyormuş. Eğer Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Meğer inkar edenler, gerçekten kurtuluşa eremezlermiş demeye başladılar. Ahiret yurduna gelince, biz onu, yeryüzünde büyüklük taslamayı ve bozgunculuk çıkarmayı istemeyenlere vereceğiz. Çünkü iyi sonuç sakınanlarındır. Kim iyilik getirirse, ona ondan daha iyisi vardır. Kim de kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler ancak yaptıklarının karşılıklarını göreceklerdir. Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah, elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim kimin doğru yola ulaştırdığını ve kimin de apaçık bir sapıklık içinde bulunduğunu en iyi bilendir. Sen bu kitabın sana verileceğini bilmiyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmettir. Öyleyse sakın inkar edenlere arka çıkma. Onlar indirildikten sonra seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen Rabbine çağır. Ve asla ortak koşanlardan olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha tapma. Çünkü ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hükümranlık ona aittir. Ve siz ona döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. İnsanlar yalnız inandık demekle sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz hiç kuşkusuz onlardan öncekileri de sınamışızdır. Allah elbette doğru söyleyenleri de yalan söyleyenleri de bilir. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sanmaktadırlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın belirlemiş olduğu o vakit elbette gelecektir. O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Kim savaşırsa ancak kendisi için savaşmış olur. Çünkü Allah alemlerden müstaniyidir. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince biz, Hiç kuşkusuz onların kötülüklerini örteriz ve onlara yapmış oldukları işlerin en güzeliyle karşılık veririz. Biz insana, anne ve babasına iyilik yapmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlayacak olurlarsa, onlara itaat etme. Çünkü dönüşünüz bana olacaktır. Ben de o zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, biz onları mutlaka iyiler arasına sokacağız. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, Allah'a inandık der. Ama Allah uğrunda bir sıkıntıya uğrayacak olsa, insanlardan görmüş olduğu baskı ve işkenceyi Allah'ın azabı gibi kabul eder. Oysa onlar Rabbinden bir yardım gelecek olsa, hiç kuşkusuz o zaman da biz sizinle beraberlik derler. Allah alemlerin kalplerinde olanları en iyi bilen değil midir? Andolsun ki Allah inananları da bilir, ikiyüzlüleri de bilir. İnkar edenler günahlarını hiçbir şekilde yüklenemeyecekleri halde yine de inananlara siz bizim yolumuza uyun ki biz de sizin günahlarınızı yüklenelim demektedirler. Gerçek şu ki onlar kesinlikle yalan söylemektedirler. Andolsun ki onlar kendi yüklerini kendi yükleriyle birlikte başka yükleri de taşıyacaklar ve elbette kıyamet gününde uydurdukları şeylerden dolayı mutlaka sorguya çekileceklerdir. Andolsun ki biz Nuh'u Kamine elçi olarak gönderdik. O onların arasında 50 yılı eksik bin yıl kaldı. Sonunda tufan zulümlerine devam ettikleri bir sırada onları ansızın yakalayıverdi. Ancak biz onu ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle dedi. Allah'a ibadet edin, ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah dışında bir takım putlara ibadet ediyorsunuz ve yalan şeyler uyduruyorsunuz. Sizin Allah dışında taptıklarınız size rızık veremezler. Öyleyse siz rızkı Allah'ın yanında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Eğer yalanlayacak olursanız bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Elçiye düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın yaratmayı nasıl başlattığını ve sonra onu nasıl sürdürdüğünü görmüyorlar mı? Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını görün. Sonra Allah son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. O dilediğini cezalandırır, dilediğine de merhamet eder. Hepiniz O'na çevrileceksiniz. Siz ne yerde ne de gökte Allah'ı güçsüz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka ne bir koruyucunuz, ne de bir yardımcınız vardır. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmiş olanlardır. İşte onlar için can yakıcı bir azap vardır. Sonra kavminin İbrahim'e cevabı, yalnızca onu öldürün veya yakın demek oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. Kuşkusuz bunda, inanan bir toplum için ibretler vardır. İbrahim dedi ki, Siz dünya hayatında birbirinizi sevmek için Allah'ın dışında bir takım putlar edindiniz. Ancak siz kıyamet gününde birbirinizi tanımamazlıktan gelecek ve hatta birbirinize lanet edeceksiniz. Çünkü varacağınız yer ateş olacak ve orada hiçbir yardımcınız da bulunmayacaktır. Bunun üzerine ona Lut inandı. O dedi ki, kuşkusuz ben Rabbime hicret edeceğim. Gerçekten Allah çok güçlü, çok hikmet sahibi olandır. Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenler arasında sürdürdük. Ona bu dünyada karşılığını verdik. Kuşkusuz o, ahirette de iyiler arasındadır. Lut'u da elçi olarak gönderdik. O kavmine şöyle demişti. Siz kendinizden önce alemlerde hiç kimsenin işlemediği bir iğrençliği işliyorsunuz. Gerçekten siz şehvetle erkeklere gidiyorsunuz, yol kesiyorsunuz ve çirkin işleri toplantılarınızda yapıyorsunuz, öyle mi? Kaminin cevabı yalnızca, eğer söylediklerin doğruysa bize Allah'ın azabını getir, demek oldu. Lut dedi. Ey Rabbim! ''Şu bozguncu topluma karşı bana yardım et.'' Elçilerimiz İbrahim'e oğlu olacağına dair müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler. ''Biz bu kent halkını yok edeceğiz. Çünkü bunlar zulmeden kimselerdir.'' İbrahim dedi. ''Ama orada Lut var. Onlar orada kimlerin bulunduğunu en iyi biz biliriz. Çünkü biz eşi dışında onu ve ailesini kurtaracağız.'' ''Ancak eşi geride kalanlar arasında olacaktır.'' dediler. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında kaygılandı ve sıkıntıya düştü. Ona dediler ki, ''Korkma, üzülme. Çünkü biz geride kalanlar arasında olacak olan eşin dışında seni de aileni de kurtaracağız. Kuşkusuz biz şu kent halkının üstüne yoldan çıkmaları dolayısıyla gökten bir azab indireceğiz.'' Ant olsun ki aklını kullanacak olan bir toplum için orada apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri şu aybı elçi olarak gönderdik. O şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a ibadet edin. Ahiret gününe umut bağlayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ama onlar onu yalanladılar. Bu yüzden onları çok geçmeden o sarsıntı yakalayıverdi. Öyle ki kendi evlerinde diz üstü cansız kala kalmışlardı. Biz Ad ve Semud kavimlerini de yok etmiştik. Bu oturdukları yerlerden size belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel göstermiş ve onları doğru yoldan çıkarmıştı. Oysa onlar gerçeği kavrama yeteneğine sahiptiler. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da yok etmiştik. Ant olsun ki Musa onlara apaçık kanıtlar getirmişti. Ama onlar o yerde büyüklük tasladılar. Oysa onlar yarışta öne geçebilecek değillerdi. Nitekim onlardan her birini günahıyla yakaladık. Onlardan kiminin üstüne taş yağdıran kasırgalar gönderdik, kimini korkunç ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmedecek değildi. Ama onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Allah dışında dostlar edinenlerin durumu, kendisine bir yuva yapan örümceğin durumuna benzer. Oysa yuvaların içinde en dayanıksızı, kuşkusuz örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Kuşkusuz Allah, onların kendisi dışında ne türlü şeylere yalvardıklarını bilmektedir. O çok güçlü, çok bilge olandır. İşte biz bu örnekleri insanlara anlatıyoruz. Ama bunları ancak bilenler düşünüp anlayabilirler. Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır. Bunda hiç kuşkusuz inananlar için ibret vardır. Sana kitaptan vahyedileni oku ve namaz kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yapmakta olduklarınızı bilmektedir.